Sinefil Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşimguru Seven Radyoda bir senefil programına daha hoş geldiniz. Ben Yeşim Burul. Programımıza haftanın yeni filmlerinden bir parçayla başlayacağız. Haftanın vizyon filmlerini tanıtmadan önce. E, Nightcrawler filmi e, bu hafta dikkat çeken filmlerden biri. Gece Vurgunu adıyla vizyona giriyor bizde de. E, o filmin müziklerinden e, kapanış... E, End kreditler üzerine, kapanış jeneriği üzerine çalan parçayı dinleyeceğiz birazdan. Ayrıca bu hafta programımızda bir de canlı yayın konuğumuz var. Geçtiğimiz hafta vizyona giren Karışık Kaset filminin yönetmeni Tunç Şahin bizlerle birlikte olacak birazdan. Şimdi önce müziğimizi dinleyelim. <Gülüyor> merhabalar tekrar 94.9 açık radyodayız. Ben Yeşim Burul ve programımıza haftanın yeni filmlerinden Gece Vurgunu, Night Crawlers'ın müziklerinden başladık. Eee Nightcrawler e, haftanın iddialı yapımlarından biri. Daniel Gilroy'un yönettiği e, bu filmde e, başrolde Jake Gyllenhaal var. Ona yan rollerde Rooney Russo, Bill Paxton ve Kozak gibi isimler eşlik ediyorlar. E, müzikleri de filmin hissiyatına son derece uygun bir film. E, ciddi bir medya eleştirisi ortaya koyduğunu söyleyebiliriz. E, özellikle medyanın şiddetle olan ilişkisi üzerinden e, eleştiriyor. Ee, Jack Gill'in olunca canlandırdığı Lou Bloom karakteri tesadüfen bir kazaya e, tanık oluyor. Ve onun üzerine bu tarz kaza ve şiddet içeren görüntüler çekerek bunları televizyon kanallarına pazarlayan bir takım insanların oluşturduğu bir pazar olduğunu fark ediyor. Kendisi zaten umutsuzca iş aramaktayken bu işten bir, bir para kazanabileceğini, en azından hayatını geçindirebileceğini fark ediyor ve e, kendini hiçbir şekilde planlamadığı bu yeni kariyerle beraber e, bir şekilde medya ve şiddet ilişkisinin içerisinde. Bütün bu suçlara da müdahil olur halde buluyor. Nightcrawler gece vurgunu haftanın iddialı yapımlarından biri. Bu hafta bir aksiyon filmimiz daha var. Bu daha klasik aksiyon olarak da tanımlayabileceğimiz bir film. John Wick özellikle başrolündeki Keanu Reevesle dikkat çekiyor. Evet. Eski bir tetikçi John Wick ama e, yaşadığı kötü olaylardan sonra bu işleri bırakmış bir anlamda inzivaya çekilmiş bir karakter. Ama bir gün bir çete kendisine musallat olunca yeniden eski yollarına geri dönmek zorunda kalıyor. Klasik bir Hollywood aksiyonu olarak bu hafta karşımıza çıkıyor John Wick. E, onun dışında e, bu haftanın e, bir başka iddialı yapımı çok daha farklı bir tarza geliyor. Aşk ve Tutku adıyla bizde giren filmin orijinal adı Miss Julie, e, dağıtımcıların farklı türde isim verdiği filmlerden biri. Ama e, birazcık daha içeriğini açıklamak e, adına uygun düştüğünü söyleyebiliriz. Yönetmen koltuğunda Liv Ullman'ı. Görüyoruz. Ee, İsveçli yönetmen August Strindberg'in e, oyunundan uyarlamış. 1888 yılında yazılmış bir oyun bu ama tematik olarak e, yıllar içerisinde cazibesini özellikle sinemacılar açısından kaybetmemiş. E, daha önce e, 1952'de e, Victor Sjöström tarafından, 99'da ise Mike Figgis tarafından sinemaya uyarlanmıştı. E, bu sefer de Liv Ullman e, yönetiminde karşımızda özellikle başrollerindeki Jessica Chastain ve Colin Farrell'ın e, etkileyici oyunculuklarıyla dikkat çekiyor. Onlara Samantha Morton eşlik ediyor. E, bu da e, 19. yüzyılın son döneminde bir yaz gecesinde taşrada bir köşkte aristokrat bir kadınla kahyası arasındaki ilişkiyi, anlatıyor. Hem sınıfsal uçurumlar hem de bir erotik e, gerilim hikayesi olduğunu söyleyebiliriz. Aşk ve tutku filmi bu hafta başka sinema kapsamında bizde de vizyona giriyor. E, haftanın diğer filmlerine e, bakmaya devam edecek olursak e, bir tane de e, korku filmimiz var Uyuyucu. ...adında... ...korku filmi sevenler için geliyor... ...bu Uyja bir oyunun adı aslında... Ee, ...Uyja tahtası olarak da biliniyor... ...bir takım harflerle... E, ...isimler yazarak... ...ruh çağırma seansları yapılıyor... ...burada da genç bir kadın... E, ...böyle bir oyun oynarken öldürülüyor... ...arkadaşları da onun cinayetinin... ...ardındaki gizemi çözmek için... ...bu oyunu oynamaya başlıyorlar... ...bu da haftanın... ...korku filmi olarak... ...vizyona giriyor... E, i̇ki tane de yerli yapım var bu hafta dikkat çeken. E, bunlardan ilki Figüran filmi. Figüran, e, Figüran Mutlu'nun e, hikayesi. E, kendisinin de başrolünde oynamayı planladığı, e, hayal ettiği bir proje var. E, ama e, bu projeyi hayata geçirebilmesi için... E, Figüranlık yaptığı dizinin başrol oyuncusunun yardımına ihtiyacı var. Ee, daha ziyade e, başına gelen talihsizliklerle sette slapstick komedi dediğimiz e, daha fiziksel komedi filmlerini hatırlatan e, bir film Figüran bu hafta e, vizyonda. E, diğer film ise e, bu hafta vizyona giren Hadi inşallah. Bu da daha önce Hokkabaz ve Arok gibi e, filmleri yöneten Ali Taner Baltacı imzalı bir yapım. E, Pukka adıyla da bilinen, öncelikle sosyal medyada e, isim yapan... ...daha sonra kitapları da basılan e, bir karakterin e, kendi yazdığı hikayenin sinem sinemaya uyarlaması. Bu Pukka adlı karakteri de e, Büşra Pekin canlandırıyor filmde... E, başrolünde kendisine Murat Boz da eşlik ediyor. Puka bir iş görüşmesi için bir televizyon kanalına gidiyor ve orada gördüğü yakışıklı adama aşık oluyor. Böyle bir bu tarzı sevenler için bu hafta vizyona giriyor. Hadi inşallah. Bir de çocuklar için, küçük dinleyicilerimiz için güzel bir animasyon filmi var bu hafta. Penguins of Madagascar, Madagascar penguenleri. Eee Madagaskar filmi 2005 yılında yapılmıştı ve oldukça da ciddi bir e, hayran kitlesine sahip o zamandan beri. E, televizyonda da yayınlanan minik dizileri de devam ediyor. Özellikle bu penguen karakterleri etrafında dönüyor. Skipper, Kowalski, Rico ve Private e, sevenlerin yakından takip ettiği karakterler. Bu sefer e, kendileri gizli yeraltı örgütü The North Wind'e katılıyorlar. Kod adı gizli ajan olan bir Eskimo köpeğinin liderliğinde bu örgüt dünyayı yok etmek isteyen kötücül Doktor Octavia Spree'ne karşı mücadeleye başlıyorlar. Ee, Madagaskar penguenleri de bu hafta vizyonda. Biraz önce de anons etmiş olduğum gibi bu hafta canlı yayın konuğumuz geçtiğimiz hafta vizyona giren Karışık Kaset filminin yönetmeni Tunç Şahin. Tunç Şahin ne filmi... Müzikleri ve karışık kasetleri ee, uzun uzadıya konuşacağız birazdan ama öncelikle karışık kasetten bir e, parça dinleyeceğiz, e, bir müzik arası veriyoruz. Maria Rita Epik'ten geliyor, seviyorum. ...Maria Rita Epik'ten dinledik, seviyorum. 94.9 Açık Radyo'da Sinefil programındasınız. Ee, ve canlı yayın konuğum Tunç Şahin, karışık kaset filminin yönetmeni. Hoş geldin Tunç. Hoş bulduk. Ee, biz... E Hemen sohbetimize geçmeden önce ben iletişim bilgilerimizi de vermek istiyorum. Bize ulaşmak isteyen dinleyicilerimiz için Açık Radyo'nun telefon numarası 212 alan kodu 343 4040. 40. Programımızın e-posta adresi ise sinefiller.gmail.com. Evet karışık kaset geçtiğimiz hafta vizyona girdi. Siz de çok yoğun bir süreç geçirdiniz. Öyle oldu. Galası, öncesi, sonrası falan derken ama e, bu oldukça... Yapımıyla, öncesiyle, hazırlığıyla zaten hayatından oldukça uzun bir zaman alan bir proje oldu. Ama böyle bir çocuk doğumu gibi sonunda e, seyircilerle de buluştuk. Geçtiğimiz hafta itibariyle. Şimdi uzun uzadıya konuşacağız. Biz Tunç'la aslında çok uzun süredir tanışıyoruz. Çünkü Tunç Şahin, Türkiye'de sinema sektöründe çalışan herkesin aslında yakinen tanıdığı bir isim bir taraftan da. Öncesinde e, iki kısa filmi var. E, ama e, aslında sinemayla... Pek çok açıdan e, ilişkim var. E, birazcık e, karışık kasete ve uzun metraja giden e, süreçten bahseder misin? Yani e, pek çok ilk filmini, ilk uzun metrajını yapan yönetmenden farklı bir yol e, yolum var. Ben hani şeyi de, e, senin hikayeni şey açısından da seviyorum. Sinemayı seven ve iyi yönetmen olabilecek biri bir şekilde oluyor. Ha, çok teşekkürler. Çok çok teşekkür ederim eşim. E, yani evet değişik mi farklı mı bir yol bilmiyorum ama e, geçenlerde bir kitap okudum ya daha doğrusu bütün çekim süresince okuyordum bir tekrar gözden geçirdim kitap fuar öncesinde. İlk filmim diye bir film. İlk filmim diye bir kitap. 20'ye yakın şu an isimlerini bildiğimiz yönetmenin e, sinema yolculuklarını, ilk filmini nasıl çektiklerini anlatıyor. Onu okurken şeye fark ediyor insan. Yani film yapmanın, büyük bir ihtimalle her şey değil ama film yapmanın tek bir yolu yok. Herkes bambaşka... E, Kültürel birikimlerden, bambaşka eğitim e, süreçlerinden geçmiş, bambaşka maceralardan gelmişler. E, hepsinde ortak tek bir şey var ya, film yapmak için duyulan büyük bir aşk. Benimki çok çok çok uzun zamandır orada duruyordu. E, yüksek sesle ifade edebilmem bile Hı -hı. yıllar aldı film yapmak istiyorum değişimi. Ben elektrik mühendisliği mezunuyum İstanbul Teknik Üniversitesi'den ve oradaki... Aslında üniversitem bayağı benim için etkili oldu. İyi ki orada okumuşum. Sinemaya orada başladım diyebilirim. Her ne kadar elektrik mühendisliği okusam da oradaki sinema kulübünde ki çalışmalarımızla, arkadaşlarımla ki pek çoğu bugün kimisi yazar, kimisi yönetmen yardımcısı, kimisi dağıtımcı olarak sektörde bulunuyor. Ve yola çıktık yıllar içinde dağıldık. Biz bir grubumuz bir film diye bir dağıtım şirketi kurduk ve Türkiye'de vizyona e, girmesi pek kolay olmayan bir takım sanat filmleriyle başlayarak 12 yıldır e, ana olarak dağıtımcılık yapıyoruz. 2007'den bu yana da e, film yapma heyecanı taşıyoruz. Arada çeşitli kısa filmlerim oldu. Hem yapımcı hem yönetmen olarak hı hı. E, Ümit Ünal'ın çektiği Ses adlı filmde yine yapımcılık yaptım. Evet. Kısmet bu zamanaymış e, 2014'te. Yani uzun metraj yönetmenliğinde bayağı aslında taş taşıyarak geldin. Hani yapılabilecek bir film etrafında her işi yapıp e, yönetmenlik açısından da hani kısa metrajını da yapıp yapımcılığını da yapıp. Çünkü yapımcılık da çok başka türlü bir göz veriyor insana. Hani yapım tarafını organize etmek, nelerin gerektiğini düşünmek. Gerçi yönetmen koltuğunda oturduğunda da büyük ihtimalle tamamen başka şeyleri düşünmek, başka şeylere konsantre olmak gerekiyordur. Ve ilk film olarak karışık kaset gibi bir filmi tercih ettin uzun metraj için. Ee, hem ondan başlayalım. Karışık kaset yine bir başka e, ortak arkadaşımız Uygar Şirin'in aynı adlı romanından uyarlama. Hem bir uyarlama, hem bir tür filmi e, tür olarak da e, hani e, onu tercih etmen... E, Dinleyicilerimize de hem film hakkında da... geçen hafta biz bilgi verdik tabii Vizyon Haftasında e, tanıttık iki tane parça da çaldık Sezen Aksının hoş geldin ile e, dumanı dinledik e, romantik komedi romantik komedi e, Benim e, biz sinefil olarak böyle ana akım sinemayı da seven bir tarafımız da var çok. Hı hı. O yüzden romantik komedi sevdiğimiz ve bizi çok eğlendiren türlerden biri iyi yapıldığımız iyi yapıldığı zaman da tadından yanmıyor hakikaten. E, o yüzden karışık kasedi o şeye metne nasıl karar verdiniz, sonraki süreç nasıl oldu? Çünkü sen senaryoyu da uyarladın aynı zamanda. Evet bir arkadaşım e, senaryosu arkadaşım Mert Atalay ile birlikte uyarladık senaryoyu. E, bir film olarak e, film yapma isteğimiz, heyecanımız her daim sürüyordu ve e, çeşitli projeler üzerinde çalışıyoruz aslında. Kimisini kendi yazdığımız, kimisi dışarıdan yazılmış, e, kimisinin finansmanını tamamlamaya çalıştığımız. E, Karışık Kaset o e, potadaki projelerden bir tanesiydi. E, Uygar işte ortak arkadaşımız Uygar Şirin e, kitabı Karışık Kaset. E, Uygar'ın aklında aslında ilk daha roman taslağıyken ben haberdardım projeden. Yani e, ...roman çıkmadan hemen önce okudum... Ee, ...çok da heyecanlandım... ...beraber saatler süren bir telefon konuşması yaptık... Ee, ...her bir sayfası... ...her bir e, karakterle ilgili... ...uzun uzun konuştum ama... ...o an hiç herhangi bir şekilde aklımın ucundan bile geçmiyordu... ...bunun bir... E, ...benim yapacağım film olacağı... ...şunu söylemiştim ben... Yani ...karışık hasettem çok güzel film olur diye... Ee, Bir, bir buçuk senelik o roman çıktıktan sonra e, romanın kendi ne zaman yapsak, nasıl yapsak gibi yolculuğu oldu. Geçen sene 2013'te e, Uygar'la konuşurken biraz aslında Uygar'ın benim bir önceki kısa filmimi gördükten sonra ki gördüğüne kadar doğru bilmiyorum çünkü bir önceki kısa filmde Uygar oynuyordu aynı anda. E, onu izledikten sonra Uygar'ın acaba beraber mi yapsak, sen mi yapsan beraber mi uyarlasak falan derken bir zamanda ben kendimi projeye karşı içine böyle deliler gibi çekilmiş bir şekilde buldum ve e, buralara kadar geldik. Başka bir yönetmene bırakmaya kıyamadım belki de diyorsun. Yok yani hani e, proje elimize doğdu. Yani e, eğer başka bir yönetmenle de bambaşka bir şekilde uyarlanabileceği ki, e, her kitaptan e, çok farklı şekillerde uyarlamalar yapılabilir. Ama şunu gördüm yani Bir başlamak için çok doğru bir yer benim için. Çünkü ben Ulaş karakterini bir çok seviyorum. İki çok iyi tanıdığımı hissediyorum. Onunla yaşadım. Aynı şarkıları dinlemiş durumdayız. Aynı kafelere girip çıkmışız. Aynı filmleri sevetmişiz. Aynı konserlere gitmişiz. O yüzden çok bildiğim bir yer gibi geldi bana karışık kasetin kendi dünyası. Her ne kadar Uygar'ın hikayesi ise de içine girmekte hiç zorlanmadığımız bir hikaye oldu. O yüzden başlangıç noktası olarak bu diye emin oldum bir noktada. Evet karışık kaset aslında çok farklı yaşlardan insanların çok farklı bir şekilde izleyerek içine girebilecekleri bir metin sunuyor bize. Ee, hani romantik komedi türü olarak e, Ulaş ve İrem'in hikayesini izliyoruz ve episodik bir yanı var. Ee, 1990 senesinde başlıyor. Dolayısıyla böyle bir bir dönem e, tarafı da var çünkü o 1990'ların kültürel atmosferi yani müzikal ortamı e, 13 yaşındalar bunlar ikisi komşu e, çocukları e, hani o dönemden başlıyor sonra 2000 yılında tekrar karşılaşıyorlar sonra 2010 yılında tekrar karşılaşıyorlar ve bu şekilde 10 yıllar üzerinde gelişen ilişkileri gelişmesi ya da gelişememesi üzerine de bir film ee, ve orada hani çok sıkı bir şey sanatsal çalışma da var Ulaşın Odası mesela daha o filmin o başlangıç planı beni çok etkiledi çünkü o yaşlarda kendi odamdaki bir takım öğeleri hatırlar yani ben onları hatırlar gibi oldum ee, filmi mesela ben de annemle birlikte izledim orada şöyle bir enteresanlık oluyor o büyük ihtimal o da Ulaşın anne babasıyla olan hı hı. hani e, diyaloglar ve yaşananlar e, ya da o ev e, yıkanan perdeler, takılan <gülüyor> perdeler gibi detaylar e, pek çok farklı yaştan insanlara farklı e, şeyler çağrıştıracaktır diye düşünüyorum. Buradan sanat yönetmenlerimiz Nade Argo ve Yiğitabi'ye çok teşekkür ederim. E, çok yoğun bir çalışma dönemi geçirdik. Onlara hem ön hazırlıkta hem de film sırasında e, filmdeki mekanların neredeyse tamamı. ...sıfırdan oluşturulmuş mekanlar... ...yani her, duvar kağıtlarına, duvar boyalarına kadar... E, ...içindeki her bir ayrıntıya kadar... ...onların e, emeğiyle oluşturulmuş... ...mekanlarımız var. E, başta bahsettiğin oda... E, ...bizim istediğimiz büyüklükte ve... E, ...istediğimiz geometride bir oda... ...bulamadığımız için bir da sıfırdan... E, ...hazırlandı. E, ulaşın... Kendini çok iyi hissettiği bir odası olmasını istiyordum ben. Benim de aklımda kalan e, çocukluğum hatırladığımdaki renklerinde. E, bir şekilde geçmiş galiba. Çünkü filmi sevilen pek çok kişi e, jenerik planındaki e, odadan ve odadaki ufak tefek e, detaylardan bahsediyor. Hepimize bir şekilde geçmiş bir yolun Bir yerden kesinlikle. mutlaka bir evet. poster, bir oyuncak... <gülüyor> Hatta pek çok şey. ''Aa o da var, o da var, o da vardı.'' falan. O bonca bir posteri bende de vardı falan gibi e, detaylar hepimize geçiyor. Filmin müzikleri zaten e, şahane. Filmin içeriğinde zaten hani müziğin çok önemli bir yeri var. Hani ulaşın çocukluğundan itibaren. Bunda biraz babasının e, babasından kaynaklanıyor. Ee, filmin bütün ipuçlarını da vermek istemiyorum tabii burada anlatırken. Birazcık hani dinleyicilerimiz gidip izlediklerinde de yakalasınlar gelişmeleri ama babasıyla çok özel bir ilişkisi var Ulaş'ın. Babası da hani enteresan bir figür. O karakter olarak da çok enteresan. Dolayısıyla o etkileşimden gelen e, ilerleyen yıllarda Ulaş'ın hayatında da müziğin özellikle e, Türk pop müziğinin çok önemli bir yeri olacak. Dolayısıyla film de birbirinden hoş. Bize bin bir tane şey çağrıştıran müziklerle dolu. E, Nihai e, parça listesine nasıl karar verdiniz? Filmin müzikal evreni nasıl yaratıldı? E, kitabı okuduktan sonra ilk kara kara düşünülen şerden birisiydi bu bu bizi. E, i̇çinde hangi şarkılar olacak? Çünkü Uygun kitabının içinde yüzlerce şarkı var. Ee, çok kısa zaman içinde hem anlatısal olarak hem de bütçesel olarak bu şarkıları istediğimiz e, yüzlerce şarkı kullanamayacağımızı ve seçmemiz gerektiğini e, fark ettik. Bir takım şarkılar e, hikaye beraber e, zaten olması gerekiyordu mesela Erol Evgin'in içindeki fırtına, silüetler, ses gibi. Bir takım dönemlere uğramak zorundaydık. O dönemlerin şarkılarını bulundurmak istiyorduk. Ee, onun dışında mümkün olduğu kadar hikayeye bir şekilde bir paraleli var mı? Bizi e, ek bir e, sözlü olsun ya da müzikal yapısıyla olsun bizi bir yere taşıyabilir mi diye düşündük. Ee, i̇çinde 18 tane şarkı var ama ben hani ...şöyle olmamasına çalıştım... ...öyle olmadığını düşünüyorum sonuç halinde... ...şarkılara boğulmuş bir film yapmak... ...yani neredeyse tekrar eden... E, ...up uzun bir klibe dönmüş bir filmim... ...yapmamak da amaç... E, Sezen Aksu'nun olması gerekiyordu. Ee, hikayenin 2000 yılındaki kırılma noktası Sezen Aksu'nun Deli Veren albümünün çıkışı e, o albümden bir şeyler kullanmamız gerekiyordu. Çok da e, sonunda filmin vazgeçilmez yine Belkem'in oluşturan şarkılardan birileri oldu. E, çok zor oluyor şarkıları bulmak, seçmek hangisi olacak e, demek. Dinle, dinleyicilerle, izleyicilerle konuşurken de ya şunun da olması gerekiyordu gibi sürekli bir tepki geliyor. Yani nasıl yani? Kartel yok mu? Serin Özer yok mu? Ya da e, İşte ...benzeri bir takım e, grupları söylüyorlar. E, ben onu filmin... ...daha doğrusu bizim ortak zenginliğimiz olarak düşünüyorum. Yani hepimiz aynı sokaklardan geçmişiz 90'larda. Kimimiz bir sokaktan... ...kim bir al sokaktan kimi kartel dinleyerek. Bizimkinden bu 18 şarkı geçiyor. E, Gönül Hüseyin gibi pek çok başka... E, ...isim de olsun. Bir Ahmet Kaya şarkısı da olsun. Bizlerin Özel şarkısı olsun. Ama bu, bu seferlik... Bu, ...karışık kasette bu şarkılar var. <gülüyor> O zaman şimdi kısa bir müzik arası daha verelim ve de Ulaş'ın babasının deyimiyle e, Türk pop müziğinin yaşayan en büyük ozanlarından e, Masarın e, şarkılarından birine MFÖ'nün e, yorumuyla dinleyelim. Yalnızlık ömür boyu. Sarvaat Özkan'dan dinliyorduk. Yalnızlık, Ömür Boyu e, Karışık Kaset filmini konuşuyoruz. Filmin yönetmeni Tunç Şahin'le... birlikte e, Karışık Kaset benim nezdimde aynı zamanda günümüzde Türkiye sinemasında yapılan e, hani e, aslında ilk bence eliyüzü düzgün romantik komedide diyebiliriz. Yani bugüne kadar hani o ismi kullanarak yapılan filmler bile oldu hani e, tür adını e, ama e, Adı üstünde e, hani romantik komedi dediğimizde iki öğeyi bir araya getirmek gerekiyor. Yani işin bir romantik tarafı var. Hani bir duygusal tarafı bir de komedi tarafı. Bizde e, genelde birinden biri olmuyor. Ya biri çok e, cıvıyor hani komedi tarafı. Ya da romantizmin gerçekçiliği tamamen uzaklaşıyor. Ayrıca kim... E, Selim filminde tunç yani karakterler çok inandırıcı. Hani ee, İrem'le eee Ulaş'ta biraz orada hem oyunculardan bahsedelim. Hani oyuncu tercihleri nasıl oldu? Bir de orada e, çok aslında iddialı da bir hareket yapmışsın. Filmin bayağı böyle bir 20 küsur dakikası 25 dakikası, 25 dakikası şeyi görmüyoruz. E, as oyuncularımızı, yıldızları görmüyoruz. Onların gençliklerini görüyoruz çocukları. Onlar da çok başarılılar ama e, bu da kolay kolay herkesin cesaret edebileceği bir şey de değil. Ya işte bütün o kalıpları düşündüğümüz zaman yani ticari sinemada işte ilk 25 dakika boyunca e, ana oyuncularımızı görmeden gitmeli miyiz? Yani romantik komedide nerede durmamız gerekiyor? gibi şeyleri düşündüğümüzde kendimizi biz limitlemeye başladık yazarken de yönetirken de yapım sürecinde de e, E, açıkçası yani karışık aset yaparken tür adına hem ülkede hem dünyada yapılmış örnekleri, benzer örnekleri mümkün oluka okumaya, seyretmeye çalıştık. Ama bir noktada aslında e, onların geçtikleri zorlukları e, etüt etmek iyi bir şey ama e, şeye de çok fazla öyle koymamak gerekiyor gibi geliyor yani. Biz bir romantik komedi yapıyoruz ama bu ülkede bu böyle mi yapılmalı, şöyle mi yapılmalı. E, oyuncular işte ilk 25 dakika görülecekler seyirci bunu acaba kabul eder mi etmez mi diye. E, Bunların hepsini bir kenara bıraktık. Şimdi şimdi tekrar film bittikten ve tekrar seyirciyle e, buluştuktan sonra bu en başta yaptığımız seçimler bana solur hale geliyor. Kimi zaman olumlu, kimi zaman olumsuz halde. E, işte, e, biz işte şeyi bekliyorduk, e, Sarp'la Özge'yi görmeyi bekliyorduk ama Ee, işte 25 dakika sürüyor ilk kısım diye. Ee, hikayenin Uyga'nın kitabını uyarlamaya karar verdiğimizde Mert'le bir birkaç tane ön kabulümüz oldu. Şunları yapacağız ya. Bu hikayenin bir yapısı var ve değiştirmek istemediğimiz ana 5-6 öğesi var. Onlardan birisi 90-2000 ve 2010'da geçeceğiydi. O yüzden hikayeyi neredeyse 3 eşit bölüme böldük. Yapacak bir şey yok. 1990'da geçen kısmı genç oyuncularla oynatacağız. Ee, bana çocuk genç oyuncularla oynamanın Ee, ...çalışmanın çok zor olabileceği söylenmişti. Ee, ben de buna hazırlıklı olarak gittim sete. Ee, ama doyamadım çalışmaya beraber. Yani diğerleri her ne kadar profesyonellerse, ne kadar heyecanlılarsa... ...bizim çalıştığımız sadece Aslan ve Ulaşcan değil... ...dört e, tane daha genç arkadaşımız vardı. Yetenekleriyle, vizyonlarıyla ve ciddiyetleriyle hazırlanmak için gösterdikleri e, sabırla... Beni hayran bıraktılar gerçekten. Yani eğer geri kalan diğer genç oyuncular da öyleyse, yani inanılmaz bir kuşak geliyor demektir arkadan. E, yüzlerce, yüzler yüzün yüzlerinde diyeyim, e, birebir bir e, genç oyuncuyla görüştük. E, bunlar seçtiklerimiz, bu altı oyuncuyla e, çalıştık ama e, bir bu kadar yetenekli 20-30 çocuk daha gördüm ben. O yüzden çok heyecan verici buluyorum. Türk sinemasının ya da Türk tiyatrosunun geleceğini. Ee, diğer kısım ise işte e, yetişkin oyuncularda. Ee, Sarp Özge ile çalıştık. Sarp e, Ulaş karakterini canlandırıyor. Ulaş'ın kolaylıkla sevilebilir... Sarp Apak diyerek ben Evet evet. Sarp Apak. <gülüyor> <gülüyor> e, Sarp Apak. E, Ulaş'ın yetişkin hali canlandırıyor. Çok kolay sevilebilir bir... E, karakter ulaş ama kendi içinde aşamada engelleri var. Sarp'la beraber bir masanın karşısına oturduk ve ulaş üzerine konuşmaya başladık. Yaklaşık 1-1,5 saat boyunca konuştuk. Ee, her ikimizin de var olan endişeleri o masada hiçbir e, makyaj ya da ne bileyim herhangi bir kibarlık göstermeden masanın üzerine döküldü. Ben masadan tamamen yüreğim böyle evet Sarp'ta ben ulaşı görüyorum hissiyle çıktım. Şimdi de e, geri dönüp Kitabı tekrar okuduğumda Sarp Özge'den başkasını düşünemiyorum. Yani aylar geçti. Ee, birkaç hafta önce tekrar kitaba geri döndüğümde eksik kalan sayfaları diğer kısımları da Sarp Özge'yi düşünerek okuduğumu fark ettim. Yani Hızır bahsetmişken e, Bülent'e yarar ve Sevinç Erbulak'tan da bahsetmek gerekiyor. Ee, Bülent abi inanılmaz bir zor olan Ali'nin üzerinden bahsetmişti inanılmaz bir ustalıkla kalktı. Üç farklı dönemde hele 2010'da bambaşka bir formda gördüğümüz Bülent Emin Yarar da e, Ulaşım babasını canlandırıyor Serpap Apağan filmde ...hakikaten hani karakter de çok etkileyici... ...zaten hani çok iyi bir oyuncu... Ee, ...çok da yakışmış orale... ...Sevinç Arbulak da hani... E, ...anne rolünde hani çok uzun görmüyoruz ama... ...gördüğü kısmıyla zaten... ...hani çok net olarak... E, ...bize e, aktarıyor... ...hani ulaşın anne figürünü... Ee, ...evet... E, ...Sevinç ile Bülent Ağabey ile beraber... E, ...provalarda bile çalışırken... ...o aradaki gerilim... E, ...net bir şekilde hissediliyordu... E, ...ben... Çok memnunum. Ee, çıkar, sonuçta çıkan işten e, Ali, Ali ile Feride'nin arasındaki e, 90'larda hissedilen o gerginlik daha sonra bir şekilde 2000'lerde 2010'larda e, ulaştı. İrem'in arasında hissediliyor. E, Özge de inanılmaz bir hazırlık süreci geçirdi İrem için. E, 2000 ve 2010 için iki farklı İrem, iki farklı tempo, iki farklı konuşma hızı. E, ben oyunculardan çok şanslı bir Ee, film ilk bir ilk film olduğunu düşünüyorum yaptığım seçimlerden çok çok mutluyum gerçekten her bir sahile teşekkür ediyorum eğer dinliyorlarsa <gülüyor> ee, gerçekten hani şey aralarındaki etkileşim hani hep Çok hoş yani çok gerçekçi yani aile hissini vermek açısından ee, ulaşın hani dönüşümü de e, çok gerçek yani sonuçta hani hakikaten onun dönüşümü üzerine aslında film hani öncelikle e, ikisinin etkileşimi arasında ama e, biraz büyüme hikayesi e, bir taraftan da hani hayatın içerisinde. Ee, onların hepsi onun içerisinde yedilmiş durumda. Bir taraftan e, bir dönem şeyi oldu da çok iyi anlaşılıyor. Hani 2000 dönemindeki geçilen kırılmalar sonra 2010'a geliyoruz. Ee, e, çünkü şey bile e, hani Türkiye'nin içinden geçtiği farklı dönemler yap, yapılan işler o yapılan işlerin değişmesi 2000 senesinde az daha bankacı olmak üzereyken. Ee, acaba gazetede çalışabilir miyim bir iş bulabilir miyim imkanı bile çok 2000'lerin başına dair bir fikirmiş gibi geliyor şimdi gazeteler kapanırken. <gülüyor> Haklısın. Bir yandan tam bizim 2000'lerde geçtiğimiz yerler, evet. sen ve benim 2000'lerde geçtiğimiz o yerler. O zamanlar öyleydi. Yani yeni yeni gazete ekleri açılıyordu, herkes yeni işler buluyordu falan. Şimdi ise tam tersine döndü. Şimdi kapanıyor. Kapanış hikayeleri duyuyoruz tam tersine. Ya bugün ulaşları mecburen bankacı olma olacak demek istiyorsun. Çok üzüş. <gülüyor> bugün ya da başka şeyler yapmak zorunda kalacaklar evet, yani kendi işte. Kendi yapmak istedikleri tutkularına peşten gitmeyecekler burada hani... Ee... ...ya da yeni alanlar yaratacaklar. Evet, sanki bankacı olmayı kötü bir şeymiş gibi anlatmayalım ama... ya ...Ulaş'ın içinde tutkusu var Hı -hı. ve... Or, e, ...ben onu kendime ve Uygar'a da benzetiyorum aslında... ya yani ...Mert'e de hani hepimizin 3 aşağı 5 şıkla beraber geçti... bizim ...bizler için sinemaydı... ...onun için müzik e, atıldı nokta... evet ...değişiyor zaman. E, bu filmi yapma sürecinde senin içerisindeki... ...içindeki bir başka yetenek daha ortaya çıkmış. E, çok da güzel şarkı sözü yazıyorsun... <gülüyor> Ee, ee, onu da bu arada keşfetmiş bulunduk Onu da dinleyicilerimize paylaşalım Çünkü filmin içerisinde bir de gene Yaratılmış bir e, Pop şarkıcısı figürü var e, O da bence çok hani Mizahı çok yerinde Dozu her şeyi e, Filmin içerisinde hani bir Hikayesine çok güzel hizmet ediyor e, Ve de aslında hani ...popüler müzikten de gayet iyi tanıdığımız bir ismi e, oynatmışsınız. Atilla Taş var demiştik geçen hafta da filmde. O e, pop yıldızı figür olarak karşımıza çıkıyor. Egemen. Egemen. Egemen. E, Egemen'in şarkısını beraber yazdınız değil mi? E, senaryoda Egemen'in şarkısının bir kısmı vardı... Ee, ilk dörtlü e, bir, bir nakarat kısmı vardı beraber Mert'le beraber yazdığımız ee, daha sonra bunu kim oynardı diye düşündüğümüzde yapımcılardan birisinin ilk aklına Atilla Taş geldi tamam dedim mutlaka tanışmamız lazım görüşmemiz lazım ben Atilla Taş olmasını istiyorum diye Atilla'yla gittik tanıştık ve ben Atilla'ya egemen karakterinin niye yazdığımızı ne amaçladığımızı anlatmaya çalıştım yani herhangi bir noktada e, 90-2000-2010 e, eksenindeki Pop müzikteki herhangi bir noktaya özellikle kötüleme ya da iyilemeye çalışmıyorum. ya Olmamak gibi derdim yok. Ee, ama böyle bir yerden geçtik. 2000'e doğru gelirken artık söz ve müziğin yavaş yavaş anlamını kaybetmeye başladığı... ...bir takım böyle e, neredeyse komediye kaçan kliplerin olduğu... ...bir, bir dönemden içinin geçtik. Boşaldı. Aynen öyle bir zamandan geçtiğimizi anlatmaya çalışıyordum ki Atilla Taş'a. Ee, Atilla fark ettim ki... Bunların hepsine benden çok daha hakim ve teorisine de çok daha hakim ve şey dedi. Merak etme Tunç'üm dedi. Bir ben bu şarkının nasıl yapıldığını çok iyi biliyorum. Ee, biz bu şarkıyı bomba gibi yapacağız. O süreci de e, çok güzel çalış çalıştıracağız diye. Beraber stüdyoya girdik. Ya ben gözleme inanamadım gerçekten. yani Şarkının sözlerini bir 5-10 dakika içinde rap kısmı dahil olmak üzere... E, yazdı beraber demosunu okuduk müziğini, müziğini yaptılar ee, sonrasında bir ay o müzik üzerine bir aranjman çalışması yapıldı ama e, bizden çok Atilla'nın e, sözleri yani bizim de işte girişi ve nakaratında katılımımız var ama e, eğer hani altında bir mükredisi alınacaksa en büyüğünü Atilla'ya vermemiz gerekiyor Atina son dönemde ciddi bir... ...sosyal medya fenomeni haline de geldi. Yani e, kendisi de zaman zaman... Kend, ...yani bir de çok ciddi... ...kendi kendiyle dalga geçen bir tarafı da var. Yani hmm. çok ciddi bir iç içgörüsü... ...ve e, e, enteresan bir muhalif duruşta sergiliyor. Hem içinden geldiği o müzik sektörüne karşı da... ...hani çok eleştirel bir şeyi de var. Kendi durduğu yeri. E, hani kendi albüm satışlarına bile... E, eğlenceli bir eleştiri e, sunabilecek e, durumda. E, dolayısıyla hani... Filmin evreninde de enteres çok enteresan bir dinamizm katıyor o, o sözlerle beraber. Ee, bence bir dinleyelim şimdi. Ee, dinleyelim. Egemenden elimi soksam. Sannmakig sätter min metaforik. Aklima fikir min, kaybet min. Yrüym, älskina, Ne kadar puslu ve platonik. Sannmakig sätter min metaforik. Aklima fikir min, kaybet min. Yrüym, älskina, Sıkı sıkı sarılınca geçer mi ki? Kalbim yine seni seni seçer mi ki? Yrüym, pamuklu bir şeker mi ki? kop kop ko. Haydi şimdi elini saksam kalbine düşsem pamuk Intimt, i mig brykjer du nesiknesik. Aklimat fikräm jag har förlorat. Nyckelns kärlek är automat. Så mycket som jag känner dig. Är jag inte en kärlek som är en Hårdt, nu. Elten i slocksam, hjärtan i kulsam. Bamuklu socker, gubbe. Tådina baksam. Koşsam, göllere dalsam. Memorijsilsem. Seni unutsam. Elten i slocksam, hjärtan i kulsam. Bamuklu socker, gubbe. Tådina baksam. Koşsam, göllere dalsam. Memorijsilsem. Seni unutsam. Lärja sig, jag är rung, bändebuna, jag är rung, bändebuna, jag är rung, jag jag de annem babam bekler Elin socks'um kalbini tutsam ama kuş şeker gibi kadına baksan çöllere koşsam göllere dalsam memory'yi silsem seni unutsam Elin socks'um kalbini tutsam ama kuş şeker gibi tadına baksam. çöllere koşsam göllere dalsam memory'yi silsem seni unutsam Elin socks'um kalbini tutsam ama kuş şeker gibi tadına baksam. çöllere koşsam göllere dalsam memory'yi Evet, e, missing seni Şeyh Atilla Taş formunda. Hem dinledik. Elimi soksam eee 94.9 açık radyoda sinefil programındayız. Karışık kaset filminin parçalarından biriydim. Bu dinlediğimiz filmin yönetmeni Tunç Tunçahin'le sohbetimize devam ediyoruz. bu şarkı da film için özel olarak yapıldı. Hı hı sözleri özel olarak yapıldı kaydedildi ee, videosu da yapıldı ayrıca bir de özel video yaptınız bunun için filmin içerisinde zaten bir video klip çekimi esnasında bu şarkının bir kısmını dinliyoruz siz onu bize tamamlayıp e, da sordunuz Aynen ayrıca şarkının aslında devamı da var biz e, filmde yaklaşık herhalde yani bir 35-40 saniyesini duyuyoruz ama baştan sona akan bildiğiniz evet tam anlamıyla bu 90'ların sonu itibarıyla artık hani e, Türkiye'de pop müziğin yapılış biçimini örneklemek açısından hani bugünden e, yapılmış hem yaratılmış bir yıldız hem de şarkısı hemen elimi soksam e, Karışık Kaset'i konuşmaya devam ediyoruz Karışık Kaset e, aynı zamanda e, müziklerin hayatımızı ne kadar yönlendirdiği üzerine de e, bir film Sen de büyük ihtimalle filmi çekerken buna çok da kafa yordun Yani ister istemez yani filmi yazmaya başladığımız andan itibaren yani bizle beraber e, uygun zamanda geçmiş oldu. E, Türkiye'de pop müzik tarihine bir dalıp çıkmak zorunda kaldık. E, zamanla da böyle kafamın içine bir Türkçe pop radyosu açıldı. Yani Hiç bildiğimden bile haberim olmayan ya da unuttuğum bir takım şarkılar araba kullanırken kendi söylerken buldum. E, yani Orada duruyor onlar. Hepsi bir şekilde e, unutmamışız. E, sadece filmdede gibi zamani bekliyor dışarı çıkmak için ee, karakterin bu kadar müzik üzerinden dünyayı algılıyor olması hı hı. E, onun için çok e, kitaptaki ulaşında, filmdeki ulaşında müzik e, kendini ifade edemediği yerde kelimeler yerine kullandı e, kendini ifade unsurları e, 2000 yılında özellikle Sezen Aksu'nun albümü çıktığında hı hı. E, ulaş Albi baştan sona dinledikten sonra bir noktadan sonra şeye dahi düşünüyor. Sezen Aksu şarkılarının kendisine bir şeyler anlatmaya çalıştığını. Hayatın anlamının e, elinde tuttuğu CD ile bir şekilde e, müziğin kendi kendisiyle konuştuğunu ve e, Kadir'in e, nasıl Sezen Aksu'nun kariyerindeki özel bir noktadan bahsediyorsa kendisi de hayatının kariyerinin önemli bir noktasında olduğunu düşünüyor. Paralellik yaşadığını düşünüyor. E, ama herkes için farklı. yani Benim için filmlerdi. Ee, başkaları için spor, başkaları için kitaplar ama bir kısım müzik belki de en evrensel olanı ee, insan hayatı en hı hı. özetleyen, yönlendiren büyülü bir araç. Ben bir de karışık kasedin hani bugüne kadar Türkiye'de bu türde yapılmaya çalışılmış olan filmlerden hani önemli bir farkı olarak şunu da görüyorum ki baş karakterler İrem de ulaş da biz onlarla ilk tanıştığımızda daha 13 yaşındalar hani böyle bir çocukluk ilk genç aşkı birbirlerine ama yıllar ilerledikçe bir 10 sene sonra karşılaştığımızda artık yetişkin insanlar olarak bize film onları gösteriyor. O açıdan da hani çok daha gerçekçi bir film olarak görüyorum yani. Ne İrem e, okulunu bitirmiş, evlenmek üzere bekleyen evinin cici kızı e, ne de belli e, kültürel kodlar tarafından bir yere yerleştirilmiş biri. Yani e, bir taraftan sinema, televizyon hani okumuş öyle bir şey görüyoruz. Ama bir sete gidecek bir film çekmek üzere hani onu görüyoruz. Hani hayatın içerisinde aktif bir genç kadın olarak konumlanıyor. Ulaş da bir şekilde kendi hayatını kurmaya çalışan bir genç adam. Yani ikisi de bağımsız ayaklarının üzerinde duran e, bir ilişkide... Eşit bir şekilde bir araya gelmeye çalışan iki yetişkin insan olarak konumlanması da bence günümüz Türkiye'si açısından da çok önemli. Yani kadın erkek ilişkilerine bakış açısından da ben onu önemli buluyorum. Kadına hep başka bir konumun atfedilmeye çalışıldığı ülkemizde. Hani ana akım bir romantik komedi filmi içerisinde... Bunu hani Türk televizyon izlerinde de çok görüyoruz. Bunun uzantısı aynı şekilde yapılan ana akım şey filmlerinde de var. Ticari Türk filmlerinde de çok fazla. Hani genç kadınların belli bir şekilde konumlandırılması. O yüzden ben Karşı Kaset'teki İrem'den pek bir memnunum. Yani birkaç kere farklı ilişkileri olduğunu öğreniyoruz. Yani bağımsız bir kadın hayatını yaşıyor. Kendince aşkı arıyor. onu nerede bulacağını görmeye çalışıyor. Ee, Ve onun e, bu derecede e, sağlam bir karakter üç boyutlu bir karakter olarak yaratılmış olması da çok önemli. Çok teşekkürler. Yani İrem bizim için e, oluşturulması çok tam da bahsettiğin şekilde portre çok önemli bir karakterdi ama bir yandan da bütün filmi ulaşın gözünden görüyoruz. O yüzden İrem'i oluşturmak, İrem'i anlatmak bayağı zor. Yani yokluğuyla da anlatmak gerekiyor. Yani bu şekilde anlaşılırsa ne kadar mutlu bize. E, en baştan beri şey istemiyorduk. İrem'i ya yani bir tür film yapıyorsak bu formül de aile sonunda mükafat olarak gelinlikle bekleyen bir kıza çevirmek ya da işte e, tamamen bir özgür patlaması yaşayan bir erkek karakterin karşısındaki e, işte kararsız bir e, kız modeli olarak göstermek istemiyorduk ne küçük İran'ı ne de e, 2000'li ya da 2010'lu 2010 yıllardaki yıllardaki İrem, İrem bizim için Muktedir ve yetişkin bir karakter. Her ikisinin de büyümelerini görüyoruz. Her ikisinin de hataları ve eksikleri var. Ee, hayatta tutunmaya çalışıyorlar. Ne, yapmaya, ne yapmak Hı -hı. istediklerini anlamaya çalışıyorlar ama... İrem'in ulaştığı farklı bir yanı var. İrem karşısına bir duvar çıktığında... ...o duvardan atlayan bir kız. Ve peşinden diğerlerinde o kapıyı açan bir kız. Ee, bir sorunla karşılaştığında... ...o sorunu çözmeye çalışan... ...çözemiyorsa terk eden, işte 2000'in sonunda da gördüğümüz gibi değişen, başka şeyleri deneyen, yaşayan bir karakter. Ulaşsa, geçmişte bir türlü hesabını kapatamadığı için o büyüme sürecini sürekli araktan kendi kendisine sekteye uğratan, büyümeyi reddeden bir karakter. Ee, aslında İrem her 10 yılda bir gelip ulaşı test ediyor. Yani sen, ben buradayım, sen de geldin mi diye, meseleleri çözdün mü diye. Ee, film bu anlamda bir büyüme öyküsü bir erkeğin büyüme öyküsü. Bir erkeğin büyü... Yetişkin hale gelip iki yetişkinin ilişki yaşayıp yaşayamayacağını e, sonunda soran bir yapısı var. Evet biraz radikal bir şey söylemiş oldun. Yani kadınlar bayağı olmuş aslında erkeklerin olmasını <gülüyor> bekliyorlar <gülüyor> gibi. Ondan sonra hani... Ya bunu böyle cinsiyet üzerine okumalıyız bilmiyorum. Yani eminim kadın ulaşlarda vardır. Ya evet. da erkek... ...dilemler ve hani belki daha da şeydir... E, ...daha yaygın özellikle de biliyoruz yani... E, filmlerde uh -huh. diziler, kitaplarda ...daha yaygın, daha etken pozisyonda olan... E, ...erkek karakterler. E, ama biz... ...ben bütün bunların hepsini işte... ...tıpkı türü tanımladığımız gibi... ...nasıl türü tanımlayınca kendi kendimizi limitliyoruz. Cinsiyet rollerini tanımladığımızda da... ...kendi kendimizi limitleyemeye başladığımızı düşünüyorum. E, o yüzden her ikisinin de... E, Bunlardan bağımlısı tamamen eşit ve Hı -hı. mutlu ve hayatlarında etişkin olup e, birlikte olabileceklerini düşünmek istiyorum. Evet bir de yani yaşadıkları romantik anlar olsun ya da hani o romantizmi gündeli, gündelik hayatın içerisinden... Buluyor, yaratıyor olması da çok hoş filmin. Hani gündelik hayatın içerisindeki romantizm. O bir anlık sohbetlerinden çıkan, e, bir yerde yürümelerinden, oturmalarından, konuşmalarından çıkan e, ilişkisel e, romantizm çok hoş. Hani böyle büyük hareketlerden, büyük jestlerden e, oluşan bir şey değil. E, o da bence hani çok daha gerçekçi kılıyor en azından. E, genç yetişkinlerin hayatlarına dair. Yazarken birkaç kendimize koyduğumuz engel vardı ki bunu yani e, versiyonlar arasında e, çokça yaptık ve mümkün olduğu kadar elemeye çalıştık. İçinde aforizmalardan ve büyük süslü kamyon arkası yazılarından mümkün olduğu kadar kaçıp mümkün 2-3 e, cümleyle karşılıklı diyalog kurabilen iki karakter gündelik hayattan bir şeyler konuşabilen ama buna rağmen gerekliyse flört edebilen ya da birbirlerine olan kızgınlıklarını ifade edebilen ama çok büyük metaforlar ya da çok... E, ...işte ağdalı bir dilde konuşan iki e, karakter yaratmamaya çalıştık. Ben hani İrem'le konuşmalarını dinlediğimde... ...yani yan masada oturup bunlar yaşıyor olabilirler diye düşünülmesini istiyorum. O yüzden bunu söyleyen beni ekstra mutlu ediyor. Çok teşekkür ederiz e, Tunç. E, biz esas teşekkür ederiz bu filme. E, bu kadar emek verdiğiniz için yeni projeler var mı şu anda? Var mutlaka bir sürü proje ama... İşte sıradaki proje diye adını koyduğunuz bir proje henüz yok. Ee, çok yakında belli olacaktır umarım hangisi oldu. Evet biraz keyfini sürüp dinlenmekti zaman <gülüyor> belki de. Evet. Aynen hak hakettiniz fazlasıyla. Ee, biz de böylece bir sinefilin sonuna yaklaştık teknik masada Feriele ve bu haftaki program destekçimiz Betül Koç Yiğit'e de çok teşekkür ediyoruz. Ee, karışık Kaset Vizyon'da ki yolculuğuna devam ediyor ve programımızı yine e karışık kasetimizden bir parçayla Hı -hı. E, sonlandıracağız. Film içerisinde de çok anlamlı bir parça. Ezgi'nin günlüğünden dinleyeceğiz. Babamı anarken. Evet. En sevdiğim şarkılardan filmdeki. Herkese iyi seyirler. İyi hafta sonlarım. Bu gece ağlarken mezarınıza tatlı bir mümkün Bakmaya Geltin, och sedan är Ja,